Keloğlanın Rüyası Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Deve tellal pire berberken Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallarken Çok uzaklarda şirin bir köyde Keloğlan yaşarmış Keloğlan ekin biçerken biçtiği ekinlerin üzerinde uykuya dalmış. Rüyasında kendini bir dev ile karşı karşıya görmüş. Keloğlan devin yüzüne bakmış. Ne saçı var ne sakalı ona. Biz seninle akrabayız benim de senin gibi saçım sakalım yok demiş. Dev Ben de yanımı bir arkadaş arıyorum Şu dağın eteğindeki çölde bir hazinem var Onu almaya gidiyorum Diyerek uzakta gözüken dağı göstermiş Birlikte yürümeye başlamışlar Devin niyeti Keloğlan'ı pişirip yemekmiş Keloğlan korkuyormuş Fakat belli etmiyormuş Yürümüşler yürümüşler Yolları bir çöle çıkmış Keloğlan çok yorulmuş Terlemiş, susamış deve, ben çok susadım, nereden su buluruz diye sormuş. Deve. Sabırsız olma Keloğlan, ileride bir kuyu var, az sonra varırız demiş. Bir süre daha yürümüşler, bir kuyu görmüşler. Kuyu çok derinmiş Keloğlan deve, sen beni kuyuya indir demiş. Keloğlan torbasından bir urgan çıkarmış Urganın bir ucunu beline bağlamış Diğer ucunu deve vermiş Dev Keloğlan'ı kuyuya indirmiş Keloğlan suya ulaşmış içmeye başlamış Dev yukarıdan ''Bana da su getir'' diye seslenmiş Fakat Keloğlan'ın yanında su koyacak kap yokmuş Keloğlan sağa sola bakınırken Kuyunun içinde bir kapı görmüş Kapıda kocaman bir halka varmış Kelo olan halkayı tutarak var gücüyle asılmış. Kapı birden açılmış. Kelo olan belindeki ipi çözerek kapıya tutunup içeri girmiş. Oradan deve seslenmiş. Hey koca dev, beni bekle. Sana su getirecek bir kap bulacağım diye bağırmış. Kelo olan biraz yürümüş önüne kocaman bir salon çıkmış. Kırmızılar giymiş iki Arap uşak. Hoş geldiniz. Keloğlan'ı büyük bir odaya götürmüşler. Her taraf ışıl ışıl kandillerle aydınlanıyormuş. Tahtın üzerinde bir prens varmış. Keloğlan'a ''Burada ne arıyorsun?'' diye sormuş. Keloğlan başından geçenleri anlatmış. ''Birlikte geldiğimiz dev kuyunun başında bekliyor'' demiş. Prens, ''Biz o devin hışmından kaçıp bu yer altı mağarasına yerleştik. Burasını halkımla beraber yaşanacak bir hale getirdik.'' demiş Keloğlan. ''Bu devden sizi kurtarırım.'' diyerek isteklerini anlatmış. Keloğlan bir testi ve uyku ilacı istemiş. Hemen Keloğlan'ın istediği şeyleri hazırlamışlar. Keloğlan kuyudan testiye su doldurup içine de uyku ilacını dökmüş.'' Deve seslenip beline ipi bağlamış Dev keloğlanı yukarı çekince Uyku ilaçlı su dolu testiyi deve vermiş Dev bütün suyu içmiş Yeniden yola koyulmuşlar Biraz yürüdükten sonra devin uykusu gelmiş Şurada biraz dinlenelim Diyerek bir ağacın altına oturmuş Az sonra derin bir uykuya dalmış Keloğlan devi yaslandığı ağaca sıkı sıkı bağlamış Sonra kuyunun başına gitmiş Kuyuya bağırarak Devi yakaladım bağladım Diye seslenmiş Keloğlan'ı duymuşlar Şimdi oraya geliyoruz Diye seslenmişler Biraz sonra çölün ortasında Bir toz bulutu belirmiş Gelenler prens ve muhafızlarından Başkası değilmiş prens, Keloğlan bizim Yer altına açılan gizli kapılarımız var Oradan çıkıp geldik Sen bize devi göster Demiş. Hep birlikte Keloğlan'ın devi bağladığı yere koşmuşlar. Keloğlan'ın aklını ve yaptığı işi çok beğenip devin haline gülmüşler. Prens ve muhafızları devin mağarasını biliyorlarmış. Devi uzun bir sıra bağlayıp daha doğru yola koyulmuşlar. Dev hala uyuyormuş. Koca devi uçurumdan aşağı yuvarlamışlar. Dev büyük bir gürültüyle uçurumun dibine düşüp ölmüş. Böylece bütün insanlar kötü devden kurtulmuş. Hep birlikte devin mağarasına gitmişler. Köşede kocaman bir sandık duruyormuş. Prensle Keloğan sandığı açmışlar. İçi altınlarla doluymuş. Prens Keloğan'a bir torba dolusu altın vermiş. Keloğan bir torba altınla köyünün yolunu tutmuş. Köyde güzel bir köşk yaptırmış. Bahçesini çiçeklerle bezemiş köşkün yanına bir de hamam yaptırmış. Keloğlan hamamda ilk kendi yıkanmaya karar vermiş. Tellak Keloğlan'ı yıkamaya başlamış. Bir tas suyu başından aşağı dökmüş. Su öyle soğukmuş ki Keloğlan yerinden fırlamış. Elinde testiyle anasını karşısında görmüş. Kel kafasından şıppır şıppır sular damlıyormuş. Anası, kalk işe koyul, uyuyup durma, demiş. Keloğlan rüya gördüğünü anlamış Altınları köşkü hamamı kaybettiğine çok üzülmüş Anası Keloğlan'a tembel tembel uyumak işe yaramaz Ekinleri biç harman et ancak o zaman yiyecek aş bulursun demiş Keloğlan da tembelliğin bir işe yaramadığını öğrenmiş Çalışmaya başlamış